Sadatın sohbeti. Sadattı Kerram efendilerimizden birine bu büyüklerin sohbetinin yapılmasının hikmetini sormuşlar. O da şöyle buyurmuş. Onların sohbeti yapıldığı zaman Allah Teâlâ'nın rahmeti YAĞAR Rahmet yağdığı zamanda kalbimizde dünya düşüncesi kalmaz. Allah'ın sevdiklerinin muhabbeti biz de peyda olmaya başlar. İbadetlerin de en kıymetli tarafı orasıdır. İnsanın kalbinde Allah Teala'nın aşkı, muhabbeti varsa, o insanın ibadeti, yalnız farzları da yapsa makbuldür. Yok, bunlar yoksa, ibadeti çok olsa bile, içinde aşk ve muhabbet olmadığından gafletle dolu olacaktır. Onun ibadetine de Rabbül Aleminin hiç ihtiyacı yoktur. İşte kardeşler, onun için bu Allah dostlarının Rabbül Alemin'in aşkını, muhabbetini verecek sohbetlerini hiç bırakmamak, terk etmemek lazımdır. Onlara çok devam etmek lazımdır. Bu yolda keşif, keramet ve benzeri şeyleri görmek kârlı değildir. Belki de zararlı bile olabilir. Bunlar, kişilerin itikatlarını kuvvetlendirmek için ikram edilir. Asıl önemli olan bu değildir. Bu yolda bir şeyler görmeyenler hiç üzülmesinler. Bostanın olgunlaşıp olgunlaşmadığını bostancı bilir. Biz işimizi bilelim, Sadat-ı Kiram efendilerimiz gereğini yapar.